açık beyin my brain nöro ekonomi Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Günaydın değerli dostlar. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanıyorum 3-4 haftadır bize gelen bazı eleştirilerin de katkısıyla... Biz çünkü bütün eleştirileri aslında bazı üslup kaymalarına rağmen hepsini bir uyarı ve yapıcı espri içinde ele alıyoruz. Ve yaptığımız işin zorluğunu biliyoruz ama aynı zamanda bu zorluk dinleyicilere sıkıntı yaşatmamız anlamına da gelmiyor. Kuşkusuz bir işe soyunmuşuz ve henüz formel olmayan ee, çok kitabı yazılmayan kuralları alt alta dizilmeyen bir işi <gülüyor> sıcağı sıcağına aktarmaya çalışıyoruz. Ve tabii geçmiş programlarda e, farkında olarak veya olmayarak e, bazı kopukluklar oldu. Bunları da gelen maillerden anladık. Ve e, aynı zamanda olumlu yönde teşviklerin devam ettiğini de söylemeliyim. Dolayısıyla ee, yaklaşık 3-4 haftadır devam ettiğimiz e, yaratıcılık ve beyin ilişkisine e, devam etmek istiyorum. Bizim başlangıç noktamız e, bildiğiniz gibi sürekli dinleyenler e, bileceklerdir. E, daha çok dışa uğran ve gözlenen izlenen bir davranış e, fenomeninden sanatçının tabi. E, yola çıkarak bunun e, sanatçının hayatında ne denli yer kapladığı yani yaratıcı işlevin bir modeli haline gelip gelmediği bir metodu haline gelip gelmediğini sorgulayarak ki bu dönemde eğer yaratıcı işlevin bir metodu ve yöntemi haline gelmişse o insanların hayatında bir birçok örneğinden bildiğimiz gibi çok sıkıntılı örnekler haline dönüşüp yaşantlarında onlar birbir şeye rastlamışlardır ayrılma ayrımcılığa rastlamışlardır oradan giderek oradan giderek bu farklı davranış biçimlerinin sürü ve grup dışındaki farklı davranış biçimlerinin aslında ki o kişilerin zihinleri açısından ne anlama geldiğini sorgulayıp bir adım daha atmaya çalıştık. Ve dolayısıyla onların yoğunlaştıkları e, zihin alanlarıyla verdikleri sanat eserleri arasında <gülüyor> bağlantı kurmaya çalıştık. Verdiğimiz birkaç güçlü örnek dolayısıyla bu bağlantı kuruldu gibi. Örneğin e, bir prost örneğiyle e, bellek... Ve eski, geçmiş zamana ve değişmemiş, başkalaşmamış hafızaya, anılara yolculuk anlamında bir bağlantı kuruldu. Hangi alan üzerinde yoğunlaşma gerektirdiği belliydi. Bir de Sezan dolayısıyla bu yoğunlaşmanın daha çok görsel algı, e, tam da doğrusunu söylemek gerekirse tamamlanmamış görsel algı üzerinde yoğunlaştığını ve ondan sonra eserlerin ortaya çıktığını söylemiştik. Ee, bu arada geçen hafta yine e, sanat ve hastalık psikiyatrik hastalıklar e, konusuna da değinmiştik. E, ve sonuç olarak <gülüyor> nörobilimin e, bu işe nasıl müdahil olduğunu nereden karıştığını da Söylemeye kadar getirmiştik kişiyi. Ee, aslında çok yeni değil. Yani e, bütün bu öykünün, e, bütün bu anlattıklarımızın ardından e, bir hastada nöroloji vasıtasıyla, yani beyin hastalıkları bilimi va vasıtasıyla nörolojinin, nörobilimin konuya müdahil olması 10 e, yıllık bir e, geçmişe sahibi. Aslında bazı örnekleri var geçmişe uzanan. Yani yüzyılı yılı aşkın e, daha fazla süreyi e, içeren bazı örnekleri var. Örneğin Dostoyevski. Dostoyevski'nin sanatı e, her zaman bir şekilde hastalığıyla yargılanmıştır. Ve e, nörolojide de meşhur bir örnek haline gelmiştir. E, Dostoyevski bildiğiniz gibi epileptikti. E, sara hastalığı vardı ve Dostoyevski'nin romanları e, sembolik ifadeleri her zaman bu nöbeti yaşayan, bu tür nöbeti olan insanların nöbet arası dönemdeki kişilik yapılarıyla benzeştirilmeye çalışılıp bir şekilde bu bağlantı kurulmuştur. Ama e, bu tür örnekler çok değildir. E, Dostoyevski örneğinde bile ee, tamamlanmış bir şey yoktur kurgu yoktur. Yani iki sıradan iki arka arkaya bilgi şeklinde geçebilir. Ama son 10 yılın e, araştırmaları konuya biraz daha böyle merkezinden yaklaşıp bize beyin mekanizmalarını düşündürme potansiyeline sahip gibidir. Bazı örneklere girmek istiyorum. Son 10 yılın e, rapor edilen, e, gruplandırılan örneklerine girmek istiyorum. E, üç düşüncü, düşündürücü örneğimiz var. Bunların aslında üçü de farklı türden bunama, demas hastalıklarıyla ilişkili. Şimdi demasın ne olduğunu e, biliyorsak, genel tanımını... Ee, bunun sadece rastlantı olmadığını, e, bir şekilde bir içsel bağlantı olduğu için de, bağlantı içinde olduğunu da anlayabiliriz. Ee, tekrarlarsak e, hepimiz için bu genel tanımı e, çeşitli nedenlere bağlı olarak çoklu bilişsel ve kognitif işlevlerin, e, davranışsal fenomenlerin, ve gündelik yaşam içinde yaptığımız işlevlerin e, birlikte etkilendiği ve ilerleyici bir şekilde etkilendiği bir tablodur Demans. Ve dolayısıyla Demans bir beyin-zihin sendromu olarak bu tür komplike e, olguların, fenomenlerin analiz edilmesi için iyi bir örnektir. E, ortak bir sonuçtur. Demansı doğuran birçok bir hastalık vardır ve her biri de beyni kendi tarzında etkiler. Örneklerimizden birincisi frontal-temporal demans denilen e, son zamanlarda daha fazla duyulmaya başlanan ve özellikle e, lobların adından giderek söyleyebileceğimiz beynin ön bölümlerini etkileyen bir hastalıklar grubuna verilen isimdir. Bu gruba giren hastalardan bazılarında hastalıkla birlikte daha önceden olmayan yeni bir sanatçı yeteneğinin, sanat yeteneğinin ortaya çıktığı rapor edilmiştir. Bu insanlar Geçmişte hiç ilgilenmedikleri halde hastalık sonucu doğal bir sanatçı haline gelirler. Genellikle e, bugüne kadarki bilgilerimizin e, biraz ruhuna aykırı gibi geliyor. Çünkü bir hastalıktan bahsediyoruz, e, bir beyin hastalığından bahsediyoruz ve her zaman e, bize çağrıştırdığı gibi oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilecek ve doğuran ve tedavi olanaklarının oldukça sınırlı olduğu bir organın hastalığından bahsediyoruz. Ve ondan sonra kalkıyoruz. Konumuzla ilgili olarak böyle bir hastalık hastalı olan kişi de bir yeni sanatçı yaratır diyoruz. Yani bir hastalığın Olumlu bir etkisinden söz ediyor gibiyiz. <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? Eski bilgilerimize göre ve eski anlayışımıza göre böyle bir şey olamazdı. Hatta 20. yüzyılın başında beyindeki hücrelerin öldükten sonra bir daha yerine gelmedikleri konusunda... Çalışmalar yapan ve geri dönüşümsüz bir etkilenme olduğunu söyleyen çalışmalar yapan Nobel'li araştırmacılar vardı. Ve yüzyıl boyunca, 20. yüzyıl boyunca bu sinir sisteminin e, etkilenmeye karşı gösterdiği e, yavaş yavaş yok olma ve geri dönmeme reaksiyonu Hakkındaki bilgi devam etti. 1960'lardan itibaren bazı araştırmalar beynin estekli kavramı içine uyan bazı hücresel faaliyetler içinde olduğunu söylediler. Yani e, beyin hastalıklar sonucunda hücre ölümüne gidebiliyor ancak belli bir süre sonra kaç yaşında olursak olalım hücreler yenilenebiliyordu. Bu yaklaşık 15-20 sene kabul edilmesi zorlanan bir gerçek olarak ee, dolaştı ortalıkta ve en sonunda kabul edildi. Ve Dolayısıyla beynin kendi kendini yenilediği ve hastalık sonucunda da ee, beyin hastalığı etkilerinin sadece olumsuz anlamda ee, olmak mecburiyeti dışında, çok garip bir şekilde olumlu yeni bir şeylere de yol açabildiği ortaya çıkmış oldu. Bütün bunları ortaya çıkarken bütün bunları ortaya çıkarken aynı zamanda beynin çalışma biçimiyle ilgili e, düşünceler de değişiyordu. Yapılan araştırmalara bağlı olarak. Eskiden e, beynin Bölge bölge çalıştığı ve her bölgenin aşağı yukarı birbirinden bağımsız işlevler ortaya koyduğu ve neredeyse dokunulmaz olduğu şeklinde bir anlayış varken 1980'lerden itibaren bilhassa metabolik ve işlevsel çalışmaların yöntemlerin de gelişmesiyle bunun böyle olmadığı, Beynin aslında e, birbirine karşı amaçta çalışan, e, birbirinin etkisini arttırdığı gibi aynı zamanda dengelemeye de çalışan, sistemler vasıtasıyla çalışan bir denge organı olduğu ortaya çıktı. Ve e, loblar düzeyinde, yani beynin her yarısı içinde var olan dört tane lobun bu işlevleri ortaya koymaları sürecinde birbirlerini zaman zaman frenledikleri, birbirlerini zaman zaman hızlandırdıkları şeklinde farklı çalışma modelleri ortaya çıktı. İşte bu çalışma modelini e, iyi anlamazsak e, frontotemporal demans denilen özel e, ve adı kötü olan tedavi imkanları da şu ana kadar tanımlanmamış olan bir bulama sendromunun neden bir kişide sanatçı veya sanat yeteneğinin ortaya çıkmasına yol açtığını anlayamayız. Acaba neden? Araştırmacılar bunun nedenini biraz önce söylediğim şekilde izah ettiler. Beynin ön lobu özellikle frontal lob denen ön lobu bizim sosyal uyumumuzu sağlayan Rasyonalizasyon yeteneğimizi ortaya koyan ve zor durumlardan rasyonel matematiksel karar vermeyle bizi kurtaran, bizi dış dünyaya ve sosyal hayata bir şekilde hızımızı keserek ayarlayan, uyarlayan bir işlev bütünlüğüne sahip ve dolayısıyla beynin içindeki beynin içindeki yaratıcı algısal fenomenlere, yaratıcı olaylara karşı bunu da beynin içinde yapan bir yer. Dolayısıyla beyinde ne kadar canlı, fantastik, e, renkli, algısal e, etkilenmeler olursa olsun eğer beynin ön lobu ve bu ön lobunda dış yan tarafı ki bu, bu da tanımlanmıştır, sağlamsa bizim ee, bu fantastik dünyaya girmemiz konusunda bizi sürekli uyaran ve hızımızı kesmeye çalışan bir beyin bölgesidir. İşte frontotemporal demans bu karar mekanizmaları etkilendiği için ön lobu tutan hastalık dolayısıyla beyin içindeki fren mekanizması, uyum mekanizması arka üzerinden görsel ve algısal lobların üzerindeki uyum mekanizması kalktığı için inanılmaz derecede içimizde olan fantastik, çok renkli, çok boyutlu ve sanat anlamına da gelebilecek bir üretkenliğe yol açabilir. Bu örnekler çoğalmıştır. Ve dolayısıyla biz bunu birçok örneği vasıtasıyla da izleyebiliyoruz. Örneğin Mayıs ayında İstanbul'da toplanan Kognitif 7 adlı kongre, e, toplantımızda Kolombiya'dan Profesör Diana Matallana, e, psikiyatri profesörü Diana Matellana getirdiği bir posterde bu tür hastaların e, inanılmaz tablolarını bize gösterdi. Ve bu tablolardan bir tanesi de benim e, evdeki bilgisayarımın masa üstünü ...şu anda işgal ediyor. Çünkü her an bakmak istiyorum. Son derece fantastik... E, ...bir kır resmi... ...arkasında dağ olan... ...ama hiç amatörce bir resme benzemiyor... ...ve kişi daha önceden... ...eline fırçayı, boyayı... ...almış bir kişi değil. Bu örnekleri sergilediler. Frontotemporal Demaz e, ...bize... ...beyinde... ...sanatsal yaratının... ...ve... E, sanatsal işlevselliğin baskılandığı mekanizmanın neresi olduğunu gösteren bir örnektir. Değerli dostlar e, devam edeceğiz ama yine de bir soluklanalım. E, geçen hafta da elimiz aldığımız e, Dimitri Kandemir İstanbul CD'sinden ben Ali Hoca adverilen dermakamu uzdal usuleş Berewstan isimli parçayı dinlemek için sizi davet ediyorum. Değerli dostlar, e, programımızın destekçisi Betül ve Gürsel Akan'a tekrar teşekkür ediyoruz. E, Sağolsunlar. E, ben devam etmek istiyorum. E, bu arada müzik öncesi belki söylemem gerekirdi ama e, ne fark eder diyorum. E, bu baskı yani bahsettiğimiz hastalıkla ilgili etkilenme sonucunda bu baskı ortadan kalktığı zaman... Müziğin resmi bile yapılabilir. Gerçekten literatürde böyle bir vakada vardır. Ve e, bu hastalıkla boğuşan e, bir bayan hasta Ravelin Bolerosu'nun resmini yapmıştır. E, normalde bir e, müzik parçasının resminin yapılmasını e, biraz zorlanarak belki kabul edebiliriz. Tartışmalı bir kavram olabilir ama hasta e, böyle bir çıkarımda, böyle bir <gülüyor> üretimde bulunmuştur. Müziğin resmi de yapılmıştır. Bunun nasıl olduğunu <gülüyor> biraz önce anlatmıştım beyindeki bölgeler ve onların etkileşimleri açısından. İkinci örneğe geçmek istiyorum ve aslında bu ikinci örnekte tam da birinci örneği tamamlayan ...öbür taraftan tamamlayan bir örnektir. Ee, örneğimiz Alzheimer hastalığıdır. Herkesin çok yakından bildiği... ...Alzheimer hastalığı... ...ve onunla ilgili bir örnektir. Alzheimer hastalığı... E, ...biraz önce andığımız hastalığın aksine... ...beyinde... ...ön değil... ...duyusal ve görsel algıyla ilgili olan... ...daha çok arka bölgeleri... E, ...etkiler. Bundan dolayı da... ...geçmişte mesela ressam olan... Hastalar bu etkilenmenin sonucu olarak bu yeteneklerini yavaş yavaş kaybederler. Burada ee, bir yeniden sanat üretimi ortaya koymak yerine sanatsal yeteneğimizin hastalık dolayısıyla yavaş yavaş kaybını görüyoruz. Bunun nedeni de daha çok algı kortekslerinin, duyum merkezlerinin etkilenmiş olmasıdır. Buna ek olarak Alzheimer hastalığı bellek ve dili de etkilediğinden, örneğin bir romancı üzerinde de, Olumsuz etki yaratır. Filmi de yapılan İngiliz romancı Iris Murdoch'un e, Alzheimer hastalığına yakalanmadan önce yazdığı romanlarla Alzheimer hastalığının ilerleme süreci içinde yazdığı romanların nörobilimciler tarafından analiz edilmesi e, bu hastalığın sanatsal yaratı üzerinde ne kadar e, yıkıcı etki yaptığını göstermiştir. Demek ki beynin lobları e, birbirine karşı da çalışabiliyorlar ve birbirinin dengeni 3 Üçüncü ve son örnek daha tartışmalı bir örnektir ve bunu söyleyerek bitirmeye çalışacağım. E, Maurice Ravel ile ilgili bir örnektir. Ravel'in bolerosunun bir tür hastalık bestesi olduğu ileri sürülmektedir. Bilindiği gibi bolero'da aynı temanın genişli çıkışlı 18 kez tekrarı vardır. Sanatçının hayatını inceleyen nörobilimciler Ravel'in hastalığına kortikobazal dejenerasyon isimli e, ve demansla tekrarlayıcı hareketlerden oluşan bir hastalık olduğunu ve Bolero'yu sanatçının bu hastalık etkileri altında bestelediğini ileri sürmektedirler. Müzikologların bir bölümü ise aynı kanaatte değildir. E, sonuç olarak ezgin için söylediklerimizi Beyin içinde söyleyebiliriz. Beyinde de sanatsal yaratıyla gerek sembolik ifade, gerek sembolik dil, gerek sembolik düşünceyle ilgili özel alanları vardır. Ve beynin bütünü içinde ee, en ileri gitmiş evrimsel model olan bir organın, ee, avantajı gibi görülen, aynı zamanda sanatsal yaratıyı da maalesef denge hesaplarına kurban eden bir çalışma neticesi ortaya konmayan şeyler, beyin hastalıkları sonucunda serbestlenmekte ve ortaya konmaktadır. Ama yine de son söz olarak sanatçı ve sanatçı beyninin hastalıkla ilişkilendirilmesi çok çok dar ve sınırlı örnekler için söz konusudur. Bunu bir daha açıklığa kavuşturarak sizlere iyi günler diliyorum açık be Nöro felsefe nöroekonomi nöropolitika nörosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.